45 Yemek içmek adabı Yemeye ve içmeye başlarken besmele okumalıdır. Yemek ve içmek sonunda elhamdülillah demelidir. Bunları söylemek ve yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak ve sağ el ile yemek ve sağ el ile içmek sünnettir. Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra okuduğu ve okunmasını emrettiği dualar Şiratul İslam şerhinde ve Mevahi bile dünniyede yazılıdır. Yemekten evvel el yıkarken önce gençler, yemekten sonra önce yaşlılar yıkar. Yemekten sonra elleri kağıda silmek caiz olmadığı fetavaya Hindiye Beşinci cüzde yazılıdır. Herkesi hatırlatmak için besmele yüksek sesle söylenebilir. Önce el kurulanmaz. Yemekten sonra yıkayınca bezle silip kurulanır. Önce el yıkarken ağzı da yıkamak sünnet değildir. Fakat cünübün ağzını yıkamadan yemesi mekruh olup, haizin mekruh değildir. Tuzluğu, tabağı, ekmek üstüne koymak, elini, bıçağı, ekmeğe silmek, mekruhtur. Bu ekmek yenirse, mekruh olmaz. Otururken bir şeye dayanmak ve başı açık yemek, cahizdir. Dipnot 1 Hediye-tül Mehdiyin Ekmeğin içini yiyip, kabuğunu bırakmak, pişkin yerini yiyip, Gerisini bırakmak, israftır. Kalanı başkası veya hayvan yerse, israf olmaz. Tabağın kenarından yemek, kendi önünden yemek, sağ ayağı dikip, sol ayak üstüne oturmak sünnettir. Çeşitli meyve bulunan tabağın, orta tarafından almak caizdir. Fakat, başkasının önünden almak, yine caiz değildir. Çok sıcak şey, yememeli ve koklamamalıdır. İmam-ı Ebu Yusuf, buna sessiz üflemek caizdir, dedi. Yerken hiç konuşmamak mekruhtur. Ateşe tapanların adetidir. Neşeli konuşmalıdır. Tuz ile başlamak ve bitirmek sünnettir ve şifadır. İlk ve son lokma ekmekle yapılır ve ekmekteki tuza niyet edilirse bu sünnet Yerine getirilmiş olur. Parmakları yıkamadan önce veya bez ile silmeden önce yalamak sünnettir. şirat İslam kitabında diyor ki, Yeme ve içme bilgisini öğrenmek, ibadet bilgisini öğrenmekten önce gelir. Buğday ekmeğine arpa karıştırmak sünnettir ve bereketlidir. İslamiyette önce çıkan bid'atten biri, Doyuncaya kadar yemektir. Her gün et yemek kalbe sıkıntı verir. Melekler sevmez. Eti az yemek ise ahlakı bozar. Sofra yani yaygı üstünde yemek ve bunu yere sermek hoş olur. Sofra deriden olur. Mendil üzerinde yemek eski acemlerin adetidir. Bitkisel yemek çok iyidir. Nebati yemek bulunmayan sofra akılsız ihtiyara benzer. İmam Cafer-i Sadık buyurdu ki: Malı ve evladı çok olmak isteyen bitkisel yemek çok yesin. Önce sofraya oturmalı, yemeği sonra getirmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kulum, kullar gibi yere oturup yerim buyurdu acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalı, şaşacak şey olmadan gülmemeli, gündüz sünnet olan kayluleden fazla uyumamalıdır. Hadisi i şerifte, iyiliklerin başı açlıktır, kötülüklerin başı tokluktur buyuruldu. Yemeğin tadı, açlığın çokluğu kadar artar. Tokluk, unutkanlık yapar. Kalbi köreder. Alkollü içkiler gibi kanı bozar. Açlık aklı temizler, kalbi parlatır. Fasıklarla, kötülerle birlikte yememeli, içmemelidir. Kaynar yemekleri örtülü olarak soğutmalıdır. Sabah ve akşam yemelidir. Hadis-i şerifte sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz buyruldu. Üç parmakla yemek sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ekmeği sağ eliyle alır, sonra karpuzu sol eliyle yerdi. Ekmeği bir eliyle değil, iki eliyle koparmalıdır. Lokma küçük olmalı ve iyi çiğnenmelidir. Sağına, soluna, havaya bakmamalı, lokmasına ve önüne bakmalıdır. Ağzını çok açmamalıdır. Sofrada, elini üstüne, başına sürmemelidir. Öksüreceği ve aksıracağı zaman, başını geriye çevirmelidir. Ekmek, bıçakla kesilebilir. Dilimler, bıçakla lokma yapılmaz. Eti, bıçakla değil, el ile parçalamalıdır. Küflü ekmek, kokmuş yemek ve su, mekruhtur. Çağrılmayan sofraya oturmamalıdır. Sofrada herkesten çok yememelidir. Karnı doyunca, bunu günah işlemekte kullanmamak için dua etmelidir. Bunun kıyametteki hesabını düşünmelidir. İbadet yapmaya kuvvetlenmek niyetiyle yemelidir. Aç iken de yavaş yavaş yemelidir. Önce büyükler başlamalıdır. Üçten çok ye diyerek kimseye sıkıntı vermemelidir. Ev sahibinin sofraya oturmayıp hizmet etmesi caizdir. Birlikte yediği zaman, misafirleri doymadan yemekten elini çekmemelidir. Yemekte korkunç ve iğrenç şeyler söylememelidir. Ölümden, hastalıktan, cehennemden konuşmamalıdır. Sofraya gelen yemeklere bakmamalıdır. Bir lokmayı yutmadan önce, ikinciyi eline almamalıdır. Yemek arasında, bir şey için, hatta namaz için, sofradan kalkmamalıdır. Namazı önce kılmalıdır. Eğer, hazırlanmış yemekler soğuyacak, veya bozulacak ise, ve namaz vakti, yemekten sonra kılmaya elverişli ise, namazdan önce yemelidir. Yemek kaldırıldıktan sonra, sofradan kalkmalıdır. Yol üstünde, ayakta, yürürken yememelidir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, İnsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, yağmur gibidir. Fazla su, ekini kuruttuğu gibi, fazla gıda, kalbi öldürür. Bir hadisi i şerifte, Çok yiyeni, çok içeni, allah Teala sevmez buyurdu. Çok yemek, hastalıkların başı, Az yemek, yani perhiz etmek, ilaçların başıdır. Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Üçte biri, hava payı, yani boş olmak, en aşağı derecedir. En iyi derece, az yemek ve az uyumaktır. Menafi de diyor ki, Yemek vaktleri olarak en faydalısı 2 gün ve iki gecede üç kere yemektir. Yani, her gün üç kere değil, iki günde üç kere yemelidir. Yani, sabah, akşam, öğle, sabah şeklinde bir aşırı vakitlerde yemelidir. Bir kişilik yemek, iki kişiye yetişir. Misafir, ev sahibinden, tuz ile ekmekten başka şey beklememelidir. Ev sahibi, misafire lokma uzatmalıdır. Eline su dökmelidir. Halife Harun-ur-Reşid, rahmetullahi teâlâ aleyh, misafirinin eline ibrikle su dökerdi. Misafirin sevdiği şeyi, ağzına vermelidir. Temiz yere düşürdüğünü alıp, ona vermelidir. Kirlendiyse, kediye ve başka hayvanlara bırakmalıdır. Böyle evin bereketi artar sorunlarına bile bulaşır. Yere düşenler toplanmazsa şeytan yer. Kapta kalanı sıyırıp yemek sünnettir. Hoşaf, ayran gibi şey artığına su koyup çalkalayıp içmek çok sevaptır. Tabakta, bardakta artık bırakmak caizdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin artığını yemesini severdi. Yemekten sonra Dişleri misvak ile, kürdanla temizlemek sünnettir. Temizliktir. Temizlik, imanı kuvvetlendirir. Dişler arasından hilal, kürdan ile çıkarılan şeyleri yutmamalıdır. Bu temizliği musluk başında yapıp, diş arasından çıkan kırıntıları delikli taşa atmalı, sofrada bulunanları iğrendirmemelidir. Dil ile toplanan yutulabilir. Fesleyen, nar dalı ve kamış, incir, ılgın, süpürgeden hilal olmaz. Yemekten sonra ev sahibine bereket, rahmet ve mağfiret ile dua edilir. Sonra gitmeye izin istenir. Yemeğe davet edilir. Ağzında, elinde et, yemek kokusu varken yatmamalıdır. Çocukların elini de yıkamalıdır. Tok iken yatmamalıdır. Gıda maddelerini, lüzumu kadar, ölçerek almalı, ölçüsüz çok almamalıdır. İsraf olur. Yiyecek ve içecek kapları, kapaklı olmalıdır. Nehirden, havuzdan eğilip, ağız ile içmemelidir. İbrik, deste ağzından da içmemelidir. Fincanın, bardağın, kırık yerinden içmemelidir. Sap olan yerinden de içmemelidir. Akşam yatarken, Yiyecek ve içecek kaplarının üstü örtülmelidir. Kapılar kapanmalıdır. Işıklar söndürülmelidir. Çocuklar eve gelmiş olmalıdır. Geceleri cinniler yayılır. Sağ eliyle içmelidir. İçtiği suya bakmalıdır. Üç nefeste içmelidir. Soluğu suya değil, bardağın dışına vermelidir. Yazın, serin içmelidir. Çok soğuk içmemelidir. Dondurma yememelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, serin şerbet içmesini severdi. Ayakta içmeyiniz, buyururdu. Zemzem suyu, abdest aldıktan sonra kalan su ve ilaç yutmak için içilen su, ayakta içilebilir. Yolcu, her suyu ayakta içebilir denildi. Aç karnına su içmemelidir. Suyu yavaş yavaş emerek içmelidir. Ağzı doldurarak içmemelidir. Nefes verirken, bardağı ağızdan çekmelidir. Kaynar şeyi, soluyarak içmemeli. Soğutup sonra içmelidir. Suya bir şey düşerse, Parmakla veya kürdanla almak kolaysa almalı, alınamazsa suyun bir parçasını dışarı dökerek gidermelidir. Suyun hepsini bir solukta içmemelidir. Müslümanın ve hele salih insanların artığını içmek bereketlidir. Birkaç kişiye su verirken, önce alimlere, sonra yaşlılara, en son çocuklara verilir. Yerken, yürürken, otururken de bu sıra gözetilir. Kendisi sonra içmelidir. Yanında oturanlara bir şey verirken, kendi sağında olandan başlanır. Sonra, onun sağındakine olarak devam edilir. Sağdakinin izniyle, önce soldakine verilebilir. hadis i şerifte, Günahı çok olan, çok su dağıtsın buyuruldu. Her ise yani, Keşkek pişirmesini Peygamber Efendimize Cebrail aleyhisselam öğretti. Her ise insanı çok kuvvetlendirir. Bütün peygamberler aleyhisselam arpa ekmeği yemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabak tatlısını ve mercimek çorbasını, av etini ve koyun etini severdi. Koyunun kol ve göğüs ve kürek tarafını severdi. Oğlağın kürek etini çok severdi. Oğlak etinin hazmı kolaydır. Herkes için uygundur. Erkek hayvan eti, dişiden ve esmer et, beyazdan daha kolay hazm olur. Hazmının kolaylığı ve lezzeti bakımından koyunun eti, ineğin sütü daha iyidir. Av etlerinin en iyisi, geyik etidir. Tavşan eti helaldir. İdrar söker. Fazlası uykusuzluk yapar. Herkes için uygundur. Kuş, piliç eti herkes için iyidir. Kümes hayvanlarından eti en iyi olanı tavuktur. Sirke en faydeli yemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sirke ne güzel yiyecektir buyurdu. Hurma da Yemektir. Yani, ekmek ile yenir. Üzüm, hem yemektir, hem de meyvedir. Üzümü, ekmekle yemek sünnettir. Hurmayı, tek yemek sünnettir. Kuru üzüm, ceviz, badem yemek sünnettir. Balda şifa vardır. Yetmiş peygamber aleyhimü bala bereket ile dua etmiştir. Rasul Aleyhisselam hurmayı çok severdi. Hurma ile kavun karpuzu birlikte yerdi. Kavun karpuz böbrekleri temizler, baş ağrısını giderir, solucan düşürür, gözlere kuvvet verir. Serin şerbetleri çok severdi. Pilav yerken, salavat-ı şerife okumalıdır. Hadisi i şerifte, baklayı kabuğu ile yemek methedildi. Habbetü's sevda yani şunis çörek otu dertlere devadır buyurdu. Cevizi peynirle yemek şifadır. Bunları yalnız yemek zarardır. Bir şey ile beraber yemelidir. Üzüm çekirdeği zararlıdır. Üzüm salkımını sol elini alır, üzümü sağ eliyle yerdi. Ayva kalpten sıkıntıyı giderir. Hamile kadın yerse çocuğu güzel olur. Eczacılık Mecmuası, 1970-11. sayısında diyor ki, Elma yiyenlerde, akli bozuklukların ve tenefüs yolları rahatsızlıklarının azaldığı ve diş çürümesi nispetinin yüzde otuzdan daha az olduğu İngiltere'de tespit edildi. Her kavun, karpuz ve narda, bir damla, Cennet suyu vardır. Bir narı, yalnız yemeli. Bir damlası, boş yere gitmemelidir. Nar, çarpıntıya iyidir. Mideyi kuvvetlendirir. Et kısmıyla birlikte sıkılıp içilirse, Safra söker, pekliği giderir. İncir, kalbe ferahlık verir. Kuluncu, sindirim organı sancılarını giderir. Yeşil hıyarı, tuz ile yemek, Cevzi, hurma ile bal ile yemek sünnettir. Patlıcan zarar niyetiyle yenirse zarar verir, şifa niyetiyle yenirse faide verir. Hadisinin sahih olmadığı, İbni Râvendi'nin sözü olduğu, fevâhi djamiyada yazılıdır. Fakat hadis-i şerifte patlıcan met olundu ve zeytin yağlı yapınız buyuruldu. Semiz otunu da methe buyurdu. Kereviz unutkanlığı giderir, idrar söker, kan ve süt yapar. Kara ciğeri temizler. Harşef yani enginar, safra taşını eritir, kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir. Ter kokusunu da giderir. Tatlı yapılan kabak suyu göz ağrısına sürülür. Zehirsiz ak mantar yemek caizdir. Bir memlekete gelenin önce biraz çiğ soğan yemesi sıhhate iyidir. Soğan mikroplara karşı koyma gücünü arttırır. Soğandan sonra kereviz yenirse fena kokusunu giderir. Sedef otu yemekle de kokusu gider denildi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, Son yediği yemeğin içinde soğan vardı. Soğan ve sarımsağı pişmiş olarak yiyiniz buyururdu. Bunların kokusundan melekler incinir. Turup idrar söker. Hazmı kolaylaştırır. Balçık, kil yememelidir. Haramdır. Rengi ve kuvveti giderir. Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Üç şey ahmaklıktır. Diş ile tırnak uçlarını yemek, sakal yolmak ve balçık yemek. Hadis-i şerifte Allahu Teala kuluna dert vermek isterse sakalını yolmayı ve tırnağını ısırmayı adet eder. Buyuruldu. Koku verilen kimse almalı, koklamalıdır. Gül koklayınca salavat-ı şerife getirmelidir. Çünkü mübarek teri gül gibi kokardı. hadis i şerifte, Üç şey bedeni besler. Güzel koku, Yumuşak kumaştan güzel elbise Ve bal yemek buyuruldu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Yumurta yerdi ve severdi. Akı yüze sürüdürse, Güneş yakmasını önler. Kümes hayvanları, hastalanıp ölürse içme sularına bir teneke suya iki çay kaşığı tentür koymalıdır hastalığı izale eder Urvetül Vüska Muhammed Masumi Faruki'nin üçüncü oğlu büyük alim üstün veli mürevvicü şer'ia Muhammed Ubeydullah Serhendi kandesallahu teala sırrahu Hazine-iül Maarif kitabında 145. mektupta diyor ki Ebu Davud Muaz bin Cebel'den ve Enes bin Malik'ten gelen şu hadisi şerifi haber vermektedir. Bir kimse yemek yedikten sonra Elhamdülillahi'llezî et'amenî hâzet-ta'âm ve razaqanîhî min gayri havlin minnî Vela kuvvete derse geçmiş ve gelecek günahlarından çoğu affolunur. Yeni bir elbise giydiği zaman Elhamdülillahi lezi kesani hazessev ve rezakanihi mingayra havlin minni vela kuvve derse geçmiş ve gelecek günahlarından çoğu affolunur. Vehhabiler ve bunların yolundaki mezhepsizler, yemekten sonra dua etmek, bid'attir, diyorlar. Bunlara cevap olarak, yukarıdaki hadisi şerif yetişir. Fıkıh bilgilerinin mütehassısı, on dördüncü asrın müceddidi, medreset-ül mütehassisinde, tasavvuf kürsüsü müderrisi, Seyyid Abdülhakim Efendi, Kuddisesir Ruh, yemeklerden sonra, şu duayı okurdu Elhamdülillahi lezi ve ervana min gayri havlin minna ve kuvve Allahümme at'imhum kemma at'amuna Arif kamil kelamın duymaya irfan gerek sırrı mülaktır gönülde Zevk ile vicdan gerek. Bir hazinedir tasavvuf. Malik olmaz her hasis. Bulmaya anı cihanda bir yeğit sultan gerek. İnci taşıyan sedefe kavuşmak kolay olmaz. Bulunmaz nehr içinde mahri bi payan gerek. Marifet davası eden sahtekar bilmez mi ki kalpteki arzuya elde hüccet burhan gerek Arif gezer halk içinde herkes tanımaz onu aşk ateşinde yanarak hakile yeksan gerek Şöhretle övünen kimse haktan nasip alamaz batının umranı için Zahiri virran gerek. Ölmeden önce ölerek kabri ve haşri görüp, Malikül mülk huzurunda kalbi hem hayran gerek. İslamiyet sıratı ile nefs ateşinden geçip, Kalbi haba isten ari, Ravday rıdvan gerek. Söylediği işittiği, her daim fikrettiği, bir kem ve bir keyf olarak Hazreti Rahman gerek. Ey niyazi, Hakka vuslat, herkese olmaz nasip. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek. Zi hicri dostan. Hun schut deruni seine je hanen mir hem ni suht sucht marse men